5901, Muhtelif Nevler, Ebu Umame radıyallahu an anlatıyor. Resulullah ve vesselam buyurdular ki, Allah Teala hazretleri her hak sahibine hakkını verdi. Öyleyse varis lehine masiyet yoktur. Çocuk yatağa aittir. Zami için mahrumiyet vardır. Gerçek hesapları Allah'a aittir. Kim kendisini babasından başkasına nispet eder veya hakiki velisinden başkasının eli gösterirse, kıyamet gününe kadar Allah'ın laneti üzerine olsun, Resulullah devamla dedi ki, Kadın, kocasının evinden onun izni olmadan başkasına infak edemez kendisine. Ey Allah'ın Resulü! Yiyecek de mi? denildi. Bu, mallarınızın en kıymetlisidir, buyurdular. Sonra sözlerine şöyle devam ettiler. Ariyet olarak alınan sahibine ödenir. Minha olarak alınan sahibine geri verilir. Borç ödenir. Kefil olan borçlu sayılır. 5902 Muhtelif Mevler H.Z. ve Hurer'e radiyallahu an. anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu selam buyurdular ki, Hüzümü diye isimlendirmeyin. Vay şu rehrin mahrumiyet ve hüsranına diye kahırlı söz söylemeyin. Zira Allah'ın kendisi dehidir. 5903 Muhtelif Mevler. Velayd İbnu Cudre radiyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Kır demeyin. Fakat ine ve asma değil. 5904 Muhtelif Mevler. Abdullah İbnu Habes radiyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Kim bir sidacığını keserse Allah onun başını cehenneme uzatır." Bu hadis hakkında kendisine sorulunca Ebu Davun şu. Cevabı vermiştir. Bu hadis muhtasardır. Manası şudur. Kırda bayırda yolcuların ve hayvanların gölgesinden istifade ettikleri bir sidra ağacını, o ağaçta herhangi bir hak sahibi olmayan bir kimse, haksız olarak keserse Allah onun başını cehenneme uzatır demektir. 5905 Muhtelif Neler Hasan İbnu İbrahim anlatıyor. Hişam İm-i Ure'ye ağacının kesilmesi hakkında caiz mi? Değil mi diye sordum. Bu sırada Ure'nin kasrına dayalı vaziyetteydi. Şöyle cevap verdi. Şu kapıları, kapı kanatlarını hep görmüyor musun? Bunların hepsi Ure'nin sidi ağacındandır. Ure onu tarzısından kesmiş ve bunda bir beis yok demişti. Bir başka rivayete göre, Hişam, Soru sahibi Hasan İbnu İbrahim'e cevabında şöyle devam etmiştir. Ey Iraklı! Bu yasak hikayesi senin getirdiğin bir biladır Hasan İbnu İbrahim. Kişama! Hayır bir da sizin yönebinizden geldi. Ben Mekke'de şöyle söyleyeni işittim. Allah sidracını kesen kimseye lanet etsin. 5906 Muhtelif Mevler H.Z. Cabir radiyallahu an anlatıyor. Yanlarında yüzü dağlanarak en vurulmuş bir merket olduğu halde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a uğrayanlar oldu. Bunu böyle enleyenleri Allah lanet etsin buyurdular ve yüze vurmaktan ve yüzü enlemekten nehi ettiler. Muhtelif mevler. İbn-i Abbas radiyallahu anhuma anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Yüzünden enlenmiş bir merket görmüştü. Bunu uygun bulmadığını belirtti ve Allah'a yemin olsun. Ben olsaydım eni yani bu hayvanın gözünün en uzak noktasına vururdum buyurdu. Sonra emir. Verdi. Kendi merkebinin sarılarına en vuruldu. Böylece sarıları ilk dağlayıp en vuran aleyhissalatu selam oldu. 5908 Muhtelif Mevler H.Z. Enes radiyallahu an anlatıyor. Abdullah İbn-i Ebi Tahnik edersin diğer Resulullah Aleyhissalatu ve selam'a götürdüm. Onu elinde en vurma sisi olduğu halde zekat develerini inerken buldum. 5909 muhtelif nevler Hz. Cabir diye Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki karanlık çöktüğü zaman veya gece geldiği zaman çocuklarınızı dışarı salmayın. Çünkü şeytanlar bu esnada her tarafa yayılırlar. Yatsı vaktinden bir müddet geçince, onları serbest bırakın. Kapını kapa. Allah'ın ismini zikret. Kan ilini söndür. Allah'ın ismini zikret. Yemek kabının ağzını kapalı Allah'ın ismini zikret. Kapayacak. Bir şey bulamadığın takdirde çubuk gibi herhangi bir şeyi üzerine uzatıp koymak suretileri olsa bunu yap. Zira şeytan. Kapalı kapıyı açamaz. Kan ileri söndürün. Zira fasıkçı fare, olur ki, fitili çeker ev halkını yakar. 5910, muhtelif neyler, H.Z. İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Bir fare gelerek çektiği bir fitili Resulullah aleyhissalatu vesselamın önüne, üzerinde oturmakta olduğu hasır, minlerin üstüne bırakıp gitti. Fitil, hasırdan bir direm kadar bir yer yaktı. Bunun üzerine aleyhissalatu vesselam, uyuyacağınız zaman kandillerinizi söndürün. Zira şeytan Böylelerine rehberlik edip böylesi işler yaptırarak sizi yakar. Buyurdular. 5911. Muhtelif neyler. Ebu Musa radiyallahu an anlatıyor. Medine'de bir ev Geceleyin aile halkı içinde olduğu halde yandı. Durumları aleyhissalatu ve selam haber verilmişti. Bu ateş var ya sizin düşmanınızdır. Uyuduğunuz zaman onu söndürün de size zarar vermesin buyurdular. 5.912 Muhtelif neyler? Ali İbn Ömer İbni Ali İbni Hüseyin İbni Ali Allah'u anhum anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Ayaklar çekildikten sonra evlerden dışarı çıkmayı azaltın. Çünkü Allah Teala Hazretlerinin her kısım hayvanatı vardır. Bu saatten sonra yuvalarından çıkıp ortalığa yayılırlar. 5913 Muhtelif neler? Rafi İbnu Habic'e diye an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam Medine'ye geldiğinde Medineliler hurma telkih ediyorlardı. Ne yapıyorsunuz diye onları sordu. Medineliler Bu eskiden beri yapmakta olduğumuz bir şey deyip açıkladılar. Aleyhissalatu ve da, eğer bunu yapmasanız belki de sizin için daha iyi olur buyurdular. Bunun üzerine Medineliler o işi bıraktılar. Hurma ağaçları o yıl çağlar öktü ve meyve tutmadı. Durum aleyhissalatu vesselama haber verilince şöyle buyurdular. Bilin ki ben bir beşerim. Siz dininizle ilgili bir emir de bulunursam onu derhal alın. Eğer kendi reğime dayanan bir şey emredersem. Bilin ki ben bir insanım 5914. Muhtelif neyler? H.Z. Ebu Hurer'e radiyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, horozların öttüğünü işittiğiniz vakit, Allah'tan lütuf ve ikramını talep edin. Zira onlar bir melek görmüştür. Merkebin anırmasını işittiğiniz zaman şeytandan Allah'a sığının. Çünkü o da bir şeytan görmüştür. 5915 Muhtelif nehirler. H.Z. Cabir Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Geceleyin köpeklerin havlamasını ve merkeplerin anırmasını işittiğiniz zaman, Şeytandan Allah afının. Çünkü onlar, sizlerin görmediklerinizi görürler. 5.916 Muhtelif neyler? İbn ömer radiyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, üyne usulüyle alışverişte bulunur. Sığırların peşine düşer, ziraate razı olur ve cihadi daha terk ederseniz, Allah size öyle bir zillet verir ki, dininize tekrar vücud etmedikçe o zilleti kaldırmaz. 5.917 Muhtelif neyler? Ebu Umame radiyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselamın sakanda diğer bir ziraat aleti görünce, bunun girdiği bir eve, Allah mutlaka de sokar. Dediğini işittim. 5.918 Muhtelif neyler? H.Z.N.S. Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam kisraya ve necasiye. Bu necasi üzerine cenaze namazı kıldığı necasi değildir. Ve bütün inatçı cebbarlara. Onları aziz ve celil olan Allah'a davet eden mektuplar yazdı. 5.919 Muhtelif mevler İbn-i Abbas radiyallahu anh'ı anlatıyor. Resulullah ve Vesselam Kisra'ya memtubunu göndermişti. Kisra, mektubu okuyunca yırttı. Aleyhisselatü Vesselam da parça olmaları için dua etti. 5.920 Muhtelif nevler. Usami İbn-i Zeyd radiyallahu anh'ıma anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam üzerinde temel bulunan bir merkebe bindi. Altında Fedeq kadifesi vardı. Usami'yi ile arkasına aldı. Benil Haris İbni Hazreci'de oturan Saat İbni Ubade, radiyallahu anha, Belir Savaşı'ndan önce geçmiş olsun ziyaretine gitti. Beraberce giderken, aralarında Abdullah İbni Urbey İbni Selul'un de bulunduğu bir cemaate lasladılar. Oturuyorlardı. Abdullah İbni Urbey o sırada henüz Müslüman olmamıştı. Cemaatte Müslümanlar, müşrikler, pereft olanlar, Yahudiler, Müslümanlar karışık vaziyetteydi. Bu cemaatte Abdullah İbn Ravaha radıyallahu anh da vardı. Onlara Resulullah'ın bildiği merkebin kaldırdığı toz isabet edince Abdullah İbn Urbey burnunu örtüsüyle sarıp bizi toz içinde bırakma diye homurdandı. Resulullah aleyhissalatu vesselam cemaate selam verip durdu. Merkepten inip onları Allah'a davet etti. Onlara Kur'an okudu. Abdullah İbn Urbey Aleyhi salatu ve selama. Be adam. Bundan daha güzel bir şey yok. Eğer söylediğin hak ise, bizim cemaatimizi rahatsız etme. Evine dön. Kim sana gelirse ona anlat dedi. Bunun üzerine Abdullah İbn-i da, evet ey Allah'ın Resulü, sen bizim toplantılarımıza gel. Zira biz bunu istiyoruz dedi. Bundan sonra Müslümanlar Müşrikler ve Yahudiler aralarında atıştılar. Neredeyse birbirleriyle kapışacaklardı. Resulullah aleyhissalatu vesselam onları yatıştırmak için gayret sarf etti ve sustular. Resulullah da bineyini atlayarak yoluna devam etti ve Sad ibni Ebi Vakkas'ın yanına gelip evine girdi. Aleyhissalatu vesselam ona. Ey Sad! Ebu Hubabi ne dediğini işittin mi dedi. Ebu Hubabi Abdullah ibni Ubey'i kastediyordu. Şöyle şöyle söyledi, buyurdu. Satt ibn Ubade. Ey Allahım Resulü, onu affet. Sana kitabı gönderen zat zülcelal Kasem olsun. Allahım sana indirdiği, hak geldiği zaman, bu beldenin ahalisi, ona taç giydirmeye, sarık sarmaya ittifak etmişlerdi. Allah kâlât hazretleri sana indirdiği bu hakikatle onun başa geçmesini engelleyince, bu onun boğazına takıldı. İşte, şahit olduğun densizliği ona yaptıran da budur, dedi. Bu açıklama üzerine Resulullah onu bağışladı. Resulullah aleyhissalatü vesselam ve ashabı, müşrikleri ve ehli kitabı Allah'ın emrettiği üzere bağışlıyorlar. Onların ezra ve cefalarına sabrediyorlardı. Allah-u Teala Hazretleri şöyle buyurmuştu. Muhakkak siz! Malınızda ve canınızda imtihan olunacaksınız ve sizden önce kendilerine kitap verilmiş olanlardan ve Allah'a ortak koşanlardan pek çok inciteici sözler işiteceksiniz. Eğer sabreder ve takva sarılırsanız, işte bu uğrunda azim ve sebat edilmeye değer işlerdendir. A. İ. Rum 186. Raftaala bir başka ayet 27'mede de şöyle buyurmuştur. Kitap ehlinden çoğu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 Bu hal Allah'ın onlarla savaşa izin vermesine kadar devam etti. İzin gelince ve Vesselam Bedir gazetesini yaptı. Bu savaşta Allah Teala Hazretleri Kureyş'in ileri gelenlerinin canlarını aldı. ve Vesselam ve Asya'ba zafer ve ganimet elde ederek ve Kureyş'in ileri gelenlerini de esir alarak döndüler. Abdullah İbn-i Urbey, İbn-i Selure beraberindeki putperest müşrikler, bu İslam hadisesinin artık tarihi döndü dediler. Resulullah aleyhissalatu vesselam'a İslam üzere biat ettiler ve Müslüman oldular. 5921 Muhtelif neyler? Halid İbn-i anlatıyor. Muaviye i̇bn Ev'i Ebi Süfyan Allahu anhuma'ya hilafeti esnasında mikdam İbn-i an i̇bn Esvet ve Kimmesin ahalisinden beni eserli bir adam bir heyet halinde geldiler. H. Z. Muaviye Mikdama, Hasan i̇bn Ali radiyallahu anh vefat ettiğini biliyor musun dedi. Haberi işiten mikdam, İmna Lillah ve İnne İleyhi diyerek üzüntüsünü ifade etti. Ona falan muaviye, bunu bir musibet mi addediyorsun dedi. Miktam, niye musibet addedmeyeyim? Resulullah aleyhissalatu vesselam onu kucağına almış. Bu, bendendir. Hüseyin ise Ali radıyallahu anhum adandır buyurmuştu dedi. Beni esedden olan adam da H.Z. Muaviye'ye yaranmak için, Hazreti Hasan'ın ölümünü bir fitnenin söylesine tesbihen Allah bir ateşi söndürdü diye söze karıştı. Miktam, bugün ben, seni kızdırmaya ve hoşlanmadığın şeyleri sana duyurmaya devam edeceğim dedi. Sonra şöyle seslendi. Ey Muaviye, eğer doğru söylersem beni tasdik et. Yalan söylersem beni teklif et. Hz. Muaviye adiyallahu anh. Pekala öyle yapacağım dedi. Nikdam. Allah aşkına söyle. Resulullah ve selamın altın takınmayı yasakladığını işittin mi dedi. Hz. Muaviye. Evet dedi. Nikdam. Allah aşkına söyle. Resulullahın ipek giymeyi yasakladığını biliyor musun diye sordu. Hazreti Muaviye. Evet. ''Biliyorum.'' dedi. Miktam tekrar sordu. ''Allah aşkına söyle. Resulullah Aleyhissalatu vesselamın vahşi hayvan derisini giymeyi, üzerine binmeyi yasakladığını biliyor musun?'' Muaviye yine. ''Evet biliyorum.'' diye cevapladı. ''Heeze, Muaviye'nin bu sözü üzerine Miktam dedi ki, ''Allah akasem olsun ey Muaviye. Bütün bunları ben senin evinde gördüm.'' Hazreti Muaviye şu cevabı verdi. Ey Miktam. Anladım ki senin elinden bana kurtuluş yok. Söylediklerin hep doğru. Halit İbnu illetler ki, H, Z, Muaviye, Miktam'a diğer Allahu an diğer iki arkadaşına an İbn Esvet ve Eserli adam nazaran daha çok ihsanla da atada bulunulmasına emretti. Ayrıca Miktam'in oluna beytü malden iki dirhem tahsisat da bulundu. Miktam ise H, Z, Muaviyenin verdiği ihsanları arkadaşlarına dağıttı. Eserli ise aldıklarından kimseye bir şey vermedi. Bu durum H.Z. Muaviye'ye ulaşınca, Mikdan Kerem sahibi cömert birisidir. Elini açmıştır. Eserli adam ise malik olduğu şeyi iyi tutan birisidir, dedi. 5.922 Muhtelif Mevler Abdullah İbni Amd el-Huzai Babası Adiyallahu Amd'tan naklediyor. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam Hediyeden sonra beni çağırdı ve benimle Mekke ve Bu Sufyana, Kureyşliler arasında dağıtması için biraz mal göndermek istedi. Bana kendine bir arkadaş ara buyurdu. Derken bana amı İbnu Umeye geldi ve duydum ki sen Mekke'ye gidecek misin ve yanına bir arkadaş arıyormuşsun musun dedi. Evet dedim. Ben sana arkadaşım dedi. Ben hemen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gelip kendime bir arkadaş buldum dedim. Kim buyurdular? Am-i Nume'ye'dir dedim. O, kavminin yöresine gelince ona karşı müteyakkız ol. Çünkü evvel adam şöyle demiş. Bekri arkadaşına güvenme buyurdular. Derken yola çıktık. Ebba'ya kadar geldik. Amr, benim kavmimle bir işim var. Beni burada biraz beklemeni arzu ediyorum dedi. Ben de. İşin gaz gelsin dedim. ayrılınca Resulullah aleyhissalatu ve selamin sözünü hatırlayıp devemi hızlandırdım. Ebadan çıkıp deveye hızlı yürümeye zorladım. Ezaf e gelince. Amr'ın bir grup adamla karşımdan geldiğini gördüm. Deremi daha da hızlandırdım ve onu geçtim. Kendine hedef olmaktan kurtulduğumu anlamıştı. Yanındakiler geri döndü. Amit'e başına bana yetişti ve kavmimle bir işim vardı. İşimi görüp bitirdim. Dedi. Ben de. Pekala dedim. Yolumuza devam edip Mekke'ye geldik. Ben Emanetmalı bu Süfyan Allahu anh'a teslim ettim. 5923 Muhtelif Mevler Heman i̇bn anlatıyor. Ve anlatıyor. Ebu Hurer'e radiyallahu anh bize pek çok hadis söylemişti. Bir defasında şöyle dedi. Resulullah ve vesselam buyurdular ki, sizden önce yaşayanlardan bir adam, bir kimseden bir akar satın aldı. Bu akarı satın alan kimse, orada, içinde altın bulunan bir küp buldu. Satan'a gelip, altınını al. Ben senden akarı satın aldım. Altını satın almadım, dedi. Satan da, ben sana araziyi içinde bulunan her şeyiyle birlikte sattım, dedi. Anlaşamayınca bir adamı hakem tayin ettiler. Adam onları dinledikten sonra, ''Sizin çocuklarınız var mı?'' dedi. ''Onlardan, biri, oğlum var, diğeri de kızım var.'' dedi. ''Hakem, oğlanla kızı evlendirin. Bu paradan iki kişi için hacim ve tasardukta bulunun.'' dedi. 5.924 Muhtelif neyler? i̇bn Ömer (radıyallahu anh) anhuma anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, insanları içinde bilmeye mahsus, tek hayvan olmayan yüzdevelik bir sürü gibi, bulursun. 5.925 Muhtelif nevler. H.Z. Cabir Adiyallahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Burak yoluna kim çıkacak? Gerçekten ondan. Günah olarak. Beni İsrail'den affedilen kadar günah affedilecek. Oraya ilk çıkan beni Hazreti'den bizim süvarimiz oldu. Sonra herkes peş peşe oraya geldi. Aleyhissalatu vesselam. Kızıl devenin sahibi olan Bedevi hariç hepiniz mağfirete erdiniz. Buyurdular. Bir adamın yanına gelip gel sana da Resulullah ismi farla bulgu versin dedik. O ise bir yitiğini arıyordu. Yitiğimi bulmam benim için arkadaşımızın isteği farından hayırlıdır dedi 5926 muhtelif nevler İbnu Mesud Allahu an anlatıyor Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki İslam'ın değirmeni 35 veya 36 ve 37 yıl döner eğer dini terk ederek kendilerini helak ederlerse daha önce helak olanların yolunu tutmuş oturlar. dinleri ayakta kalırsa onlar için 70 yıl ayakta kalır. Ben dedim ki: Bu 70 yıllık müddet, zikri geçen 35 yıllık müddetten sonra mı başlayacak? Yoksa geçen kısım buna dahil mi? Mevcut müddet buna dahildir. Buyurdular. 51927. Muhtelif nevler. Salt İbn Ebî Vakkâs Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Ümit ederim ki Allah Ümmetimi Rabbinin ezdiğinde yarım gün tehirden aciz kılmayacaktır. Sada. Yarım gün ne kadardır diye sorulmuştu. 500 yıl diye cevap verdi. 5928 Muhtelif neyler? İsa İbni Vakit radiyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki. 180 ticri yılı gelmiş olsaydı. Ümmetime bekarlık ve dağların başlarında ruhbanlığı helaklardım. 5929, Muhtelif Mevler, Ünlü Seleme radiyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam fareye fuleysi seher ve şunu ilave ederdi. Ben bunu mersi uğramışlardan biliyorum. Çünkü o, kendisine içmesi için deve sütü konulsa onu içmez. Ama, koyun sütü verilse onu içer. 5930, Muhtelif Mevler, i̇bn Mesud radiyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü! Maymun ve domuzlar Allah kârının ettiği insanlardan mı diye sorulmuştu. Şu cevabı verdi. Allah kâla hazretleri bir kavmi helak etti mi ona mesil devam vermez. Maymun ve domuzlar daha önce de vardı. 5931 Muhtelif Mevler H.Z. Ayşe Allahu anh'a anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam bir gün Aranızda mügaribler görüldü mü diye sordu. Ben, mügaribler de Onlar kendilerine cinlerin iştirak ettikleri kimselerdir buyurdular. 5932 Muhtelif neyler? İbn-i Abbas radiyallahu anhuma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Badiye'de kıda, sahrada, köyde, yaşayan kabalaşır. Al peşinde koşan gaflete düşer sultanın kapısına gelen fitneye düşer. Kişi sultana yakınlığını arttırdığı nispetle Allah'tan uzaklaşır. 5933. Muhtelif mevler. H, Z ve Buhu er-Radiyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki: Ömrün biraz uzarsa ellerinde sığır kuyruğu gibi bir şeyler taşıyan bir takım insanları çok geçmeden göreceksin. Onlar Allah'ın gazabına uğrayarak sabaha ererler. Allah'ın neşetine uğrayarak akşama ererler. Resulullah bir başka rivayette de. Ateş ehlinden iki sınıf vardır. Henüz onları görmedim. Yanlarında sığır kuyruğu gibi bir şeyler taşıyıp onu insanlara vuran insanlar. Değilmiş. Çıplak kadınlar ki bunlar Allah'a taatten dışarı çıkmışlardır. Bunlar. Başkalarını da baştan çıkarırlar. Başları deve ağır gücü iyi bilir. Bu kadınlar cennete girmek şöyle dursun. Kokusunu dahi alamazlar. Halbuki onun kokusu şu şu kadar uzak mesafeden duyulur buyurdular. 5934 Muhtelif neyler? Semve İbn-i Cündüb adiyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam derinin iki parmak arasında bilinmesini yasakladı. 5935 Muhtelif neyler? H.Z. Ayhe radiyallahu anh anlatıyor. Ben Resulullah'ın kimseyeğinden başka bir şey nispet ettiğini görmedim. 5936 muhtelif mevler İbn Abbas radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam namazda emr olunduğu yerde açıktan okudu. Emr olunduğu yerde sükut etti, gizli okudu. Ve senin Rabbin unutkan değildir. Meryem 64. Andolsun ki Allah'ın Resulü'nde sizin için her hususta güzel bir örnek vardır. Ahzab 21. 5937 Muhtelif Mevler H.Z. He Ebu Hurer'e radiyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Ben size kendiliğimden ne bir şey veriyor, ne de sizi bir şeyden men ediyorum. Ben sadece bir memurum Allah'ın emrine göre veriyorum. Bir rivayette de şöyle demiştir. Ben sadece emre uygun şekilde taksim edeceğim, emredildiğim yere koyarım. 5938. Muhtelif neler? İnno Abbas radıyallahu anhuma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam ve selam Allah'ın emir ve yasaklarını tebliğ eden memur bir kul idi. Bize al-i beytine insanlardan ayrı olarak üç şey dışında hiçbir tefikte bulunmadı. O üç şey de şunlardır: Adreste mükemmel yapmamızı emretti, sadaka yemememizi emretti, merkebi at üzerine aşırı emretti. 5939. muhtelif, neyler, Abdullah İbn-i İbn-i Asr radiyallahu anhuma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam bize bazen sabah oluncaya kadar beni İsrail kıssası anlatırdı. Anlatma işini farslamaz için kalkınca bırakırdı. 5940. bin muhtelif neyler, al i̇bn babasından naklediyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Müslümanlar arasında tedavülü caiz olan fıkke dökülmüş paraların bir kusur olmadan kırılmasını yasakladı. 5941 Muhtelif Neler H.Z.N.S. radiyallahu an. anlatıyor. Bir adam Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek, hayvanımı bağlayarak mı yoksa serbest bırakarak mı Allah'a tevkül edeyim diye sormuştu. Ona, bağla ve tevkül et buyurdu. 5.942, Muhtelif Nevler, İbrahim Nihai anlatıyor. Dahhak İbn-i Kays, Mesruku içi, olarak kullanmak istemişti. Umar Etul da ona, H ve Osman Allahu Anh'ın katillerinden baki kalmış bir adamı mı edeceksin dedi. Mesru da ona, Abdullah İbn-i Mesud Radiyallahu Anh bana rivayet etti ki, Resulullah Aleyhissalatu vesselam baban Hutbeyi öldürmek istediği zaman baban çocuklara kim hamisi olacak dedi. Aleyhissalatu vesselam da ateş buyurdular. Ben senin için Resulullah'ın münasip görüp razı olduğuna ben de razıyım dedi. 5943. Muhtelif mevlâlar Huzeyfer adiy Allahu an anlatıyor. Necran'ın iki sahibi Seyyid ve Akif Resulullah aleyhissalatu ve selam geldiler. Onunla mülakat yapmak istiyorlardı. Bunlardan biri arkadaşına, "Bunu yapma. Eğer Muhammed gerçek bir peygamberse ve bize lanet de biz bir daha ferah bulamadığımız gibi bizden sonra gelecek nesiller de olmazlar." dedi. Resulullah'a gelip, "Biz sana istediğini vereceğiz. Bizimle emin birini gönder." ''Bizimle emin olmayanı gönderme'' dediler. Aleyhisselatü Vesselam. ''Ben sizinle gerçekten hakkıyla emin bir adam göndereceğim'' buyurdu. Bunun üzerine Resulullah'ın ashabı bu övülen şahıs olabilmek için ona yaklaştı. Aleyhisselatü Vesselam. ''Ey Ebu Ubeyde İbn-i sen kalk'' emretti. Ebu Ubeyde kalkınca, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. İşte şu bu ümmetin eminidir buyurdular. 5944. Muhtelif mealler. Yine Ebu Hurere radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki: Şeytanlar için develer vardır. Şeytanlar için evler vardır. Şeytanlara ait develere gelince ben onları gördüm. Şöyle ki birimiz gereğinde İyi beslediği seçkin develerle yola çıkar. Bunlardan hiçbirine bilmez. Yol esnasında yürümekten kesilmiş bir din kardeşine rastlar. Devesine onu da almak işte bu develer şeytana aittir. Çünkü gösteriş ve tefahur için beslenmiştir. Şeytana ait evlere gelince, onların, müreffer insanlar tarafından seyahata çıkınca kullanılan ve ipeklerle örtülmüş kafetlerden her hiç başkası olmadığını zannediyorum. 5905. Muhtelif Mevler, Yine Ebu Hurere radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki: Kıtlık çenesi yağmurun yağmadığı sene değildir. Asıl kıtlık çenesi yağmur bol bol yağdığı halde yerin hiçbir şey bitirmediği senedir. 5946. Muhtelif mevler. Mutaraf ibn Abdullah ibn Sihir Babasından naklediyor ki: Resulullah aleyhissalatu ve selam" buyurdular ki: "Adem oğlunun misali, yanı başında 99 tane öldürücü belanın bulunmasına benzer. Bu belalardan kurtulmuş olsa bile, sonunda ölünceye kadar çekeceği düşkünlük hali yakalayacaktır." 5947. Muhtelif mevler. İbn-i Abbas radiyallahu anhuma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, İki büyük nimet vardır. İnsanların çoğu onlar hususunda aldanmıştır. Sıhhat ve boş vakit 5948. Muhtelif Mevler, yine İbn-i Abbas radiyallahu anh anlatıyor. müsellime kezap. Kezzat, Resulullah aleyhissalatü vesselam zamanında Medine'ye gelip ve eğer Muhammed bu işi hilafeti kendinden sonra bana bırakırsa ben ona tabi olurum demeye başladı. Sonra kavminden kalabalık bir cemaatle Medine'ye geldi. Resulullah aleyhissalatu vesselam ile sabit İbnu Kays İbni Semmas ile birlikte ona uğradı. Bu sırada aleyhissalatu vesselamın elinde bir dal parçası vardı. Arkadaşlarının arasında oturmakta olan Hüseyin yaklaştı ve sen benden şu parçayı istemiş olsan dahi bunu sana vermem. Sen, Allah'ım senin hakkındaki emrini asla tecavüz deneyeceksin. Şayet bana itaatten yüz çevirecek olursan Allah mutlaka senin hakkından gelecektir. Öyle zannediyorum ki, sen, hakkında bana ne gösterilmiş ise, o gösterilmiş olan kimsesin. İşte sabit, bana bedel sana cevap verecek buyurup, oradan ayrıldı i̇bn Abbas der ki, ben, Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın, öyle zannediyorum ki, sen, hakkında bana ne gösterilmiş ise, o gösterilmiş olan kimsesin sözü ile neyi, kastettiğini sordum. Ebu Hurer'e radiyallahu anh bana şu hususu haber verdi. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam buyurmuştu ki, ben bir gün rüyamda, elimde iki altın birercik gördüm. Yine rüyamda onlara fazla bir ilgi göstermiştim. Allah-u Hazretleri onlara üfle diye vahyetti. Ben de üfledim derken uçup gittiler. Ben bunları benden sonra çıkacak iki yalancı ile yorumladım Ravii. Bu Beydullah der ki bunlardan biri sananın sahibi elhanesi. Diğeri de Yemami'nin sahibi müşelimidir. 5949. muhtelif neyler? Selam İbn Mu'aym İbn Mesud el-Es'adi babası diyor Allahu an'tan anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve Esselam'ın kendisine yazdığı mektubu okuyunca mektubu getiren iki elçiye şöyle söylediğini işitmiştir. Bu yazdığı meselede siz ne diyorsunuz elçiler? Biz de onun söylediğini söyleriz dediler. Bunun üzerine Aleyhissalatu ve eğer elçileri öldürmemek kaide olmasaydı boyunlarınızı muhakkak uçururdum buyurdular. 5950 Muhtelif neyler? İbn-i Ham'ı İbn-i As radiyallahu anh'ı anlatıyor. Resulullah vesselam. Beraberinde taife giderken bir kabre uğrayınca şunu söylemişti. Bu kabir, Ebur-i Galin kablidir. Şu harem mantıkası sebebiyle kavmine gelen musibetten masum kalmıştı. Haramdan harince çıkınca Kamil çarpan bela onu da burada yakaladı ve buraya defnedildi. Söylediğim imzeli bir, altından bir dalın beraberinde gömülmüş olmasıdır. Eğer kabri açacak olsanız, onu bulup çıkarırsınız. Bunun üzerine halk, alel acele orayı kazıp mezkur altın dalı çıkardı. 5951 Sünnete Uyma Ali İbni Ebi Talib An anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın son sözü namaz. Namaz, sağ ellerinizin sahip olduğu köleler hakkında Allah'tan korkulduğu olmuştu. 5952. Sünnete uyma. T. ve Buhuri'de de Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Kim bana itaat ederse muhakkak ki Allah'a itaat etmiştir. Kim de bana isyan ederse muhakkak ki Allah'a isyan etmiştir. 5953 Sünnete Uyma Ebu Derda Allah'u An anlatıyor. Bir gün Resulullah Aleyhisselatu Vesselam yanımıza çıka geldi. Biz o sırada fakirlikten söz ediyor ve korkumuzu bile getiriyorduk. Fakirlikten korkuyorsunuz. Ruhumu kudret elinde tutan zat Zülcelal'e emin olsun. Mutlaka dünya malı üzerinize akıtılacaktır. Öyle ki sizden birinin kalbini halktan başka istikametlere sadece ve sadece dünyalık meyrettirecektir. Allah'a yemin ederim. Ben sizleri gecesi ve gündüzü apaydın olması bakımından eşit olan tertemiz kalplere sahip olarak bırakıyordum buyurdular. Ebu Derd'e devamla der ki Vallahi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam doğru söyledi. Vallahi o bizi gecesi ve gündüzü aydınlık olması bakımından eşit olan tertemiz kalplere sahip olarak bırakmıştı. 5954. Sünnete uyma. Abdullah İbn Mesud'da rivayetullah amm demiştir ki: Ben size Resulullah Aleyhissalatu vesselamdan bir hadis naklettiğimorkit Resulullah'ın bu sözünün hakka en uygun, hidayete en muvafık ve takvaya en mutabık olduğuna inanın. 5955. Sünnete uyma fez ebu huure'de buyu Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki sizden birinin benden rivayet edilen hadisleri rahat koltuğuna kurulmuş vaziyette dinleyip rivayeti bırak. Bana Kur'an'dan oku dediğini sakın duymayayım. Söylenen güzel sözü ben söylemişimdir. 5956 Hadis rivayetinden çekinme. Han İbnu Meymun anlatıyor. Ben İsmim Mesud bin Abdullah'um ile perşembe akşamları karşılaşmayı hiç aksatmazdım. Bu gelişlerinde onun herhangi bir şey hususunda Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki dediğini hiç işitmedim. İşte bu akşamlardan birinde Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki diyerek söze başladı. Fakat arkasını getirmeyip başını öne eğdi. Biraz bekledikten sonra kendisine baktım. Gömleğinin ilikleri çözülmüş. Gözlerinden yaşlar boşanmış. avuçları şişmiş vaziyette ayakta duruyordu. Bir müddet bu vaziyette. Kaldıktan sonra sözünü şöyle tamamladı. Resulullah aleyhissalatu vesselam öyle ve onun belisinde veya yukarısında veya ona yakın ve ona benzer bir şey söylemişti. 5957 Vidadan münakaşadan kaçmak Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh'ıma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Allah, vidat sahibi, bilatını terk etmedikçe, onun amelini kabul etmeyecektir. 5.958 Vidadan Münakaşadan Kaçmak H.Z. Enes İbn Malik radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah ve vesselam buyurdular ki, Batı ve haksız yolda iken münakaşa ve yalanı bırakana cennetin kenarında bir köşk bina edilir. Haklı olduğu halde münakaşayı bırakan kimse için cennetin ortasında bir köşk bina edilir. Kim de ahlakını güzelleştirirse ona cennetin en ala yerinde bir köşk bina edilir. 5959. Ve ve kıyastan kaçma. Muaz İbnu Cebel Allahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam Beni yemeğine gönderdiği zaman şöyle tembihte bulundular. Sakın bilgin şeyli deliller dışında bir şeyle hüküm verip, mesele çözmeye kalkmayasın. Şayet çözmede zorluk çektiğin bir mesele karşına çıkarsa rastgele hükmetmekten geri dur. Mesele'nin aydınlanmasını bekle veya o hususu bana yaz. 5.960 ve Kıyas'tan Kaçma Abdullah M. İbn-i Azrabiyallahu anhüma anlatıyor. Resulullah ve selamın şöyle söylediğini işittim. Beni İsrail'in durumu, aralarında Nüel denen farklı milletlere mensup esir kadınlardan doğan çocuklar türeyinceye kadar itidal üzere devam etti. Bu yeni türediler şahsı reyedi, ile fetva verip kendilerini de, başkalarını da dalavete attılar. 5.961 İman, Cündür i̇bn Abdullah Abdillah Radiyallahu An anlatıyor. Bir erginlik öne yaklaşmış bir grup gençle Resulullah Aleyhissalatu Vesselam Selam ile beraberdik. Kur'anı öğrenmezden önce imanı öğrendik. Sonra da Kur'anı öğrendik. Kur'an sayesinde imanımız daha da arttı. 5962 İman İbn Abbas Rabbiyallahu anhu ma anlatıyor. Ve Sürullah Aleyhissalatu ve Selam buyurdular ki, bu ümmette iki sınıf vardır. Onların İslam'dan hiçbir nasipleri yoktur. Mürce ve kaderi ile 5963 İman H.Z. Ali Radıyallahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki İman Kalben bilip tasdik etme. Dil ile söyleyip ikrar etme. Beden huzurlarıyla da amel etmektir. 5964 İman H.Z. Enes Radıyallahu An anlatıyor. De resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki kim Allah'a herhangi bir şeyin koşmadan tam bir ihlas yani Allah'ın birliğine iman, ona halisane kulluk, namaz ve zekat vazifelerini yapma hali üzere dünyayı terk ederse Allah kendisinden razı olmuş halde ölmüş olur. Hazretim nesrabi Allahu an devamlar der ki işte bu hal Peygamberlerin hepsi tarafından getirilmiş olan ve Allah indimde makbul olduğu Kur'an'da belirtilen Al-i İmran 19 gerçekliğindir. Bu dini, peygamberler, Rablerinden alıp beşeri hevaya dayanan felsefi nazariye ve iddialar ortalığı kaplamazdan önce, insanlara tebliğ etmişlerdi. Bu hakikati tasdik eden Kur'an'ı nasıl var mevcuttur. Bilhassa en son inen suredeki şu ayet onlardandır. Eğer o müşrikler teybe eder. Enes der ki, Teybeden, Murat putları ve onlara tapmayı bırakmaktır. Namazlarını dost doğruklar ve zekatlarını verirlerse, Siz de onları serbest bırakın. Muhakkak ki Allah çok bağışlayıcı, Çok merhamet edicidir. Teybe 5. Bir diğer ayette şöyle buyurulmuştur. Eğer teybe eder. Namazlarını dost doğruklar ve zekatlarını verirlerse, Artık onlar sizin din kardeşlerinizdir. Tevhid 11 5965. İman, Hz. Ebû Hurere ve İbn Abbas rivâyatullahü anhu demişlerdir ki: İman artarı eksilir. 5966. Kader kaderiye. Ebû Müleyke'den oğlu Abdullah'ın rivayet ettiğine göre o Hazreti Aişe radıyallahu anha'nın yanına girip ona kaderle ilgili bir şeyler söylemiş o da kendisine şöyle cevapta bulunmuştur. Kim kader konusunda herhangi bir meseleyi konuşacak olsa, ahiret günü kaderden hesaba çekilir. Kim de bu mevzuda bir şey konuşmazsa, ahirette kaderden hesaba çekilmez. 5.967 Kader kaderiye, an İbn-i Şua'y an Ebihi an Cebihi anhu anlatıyor. Bir gün Resulullah aleyhissalatu vesselam, bir grup ashabının yanına aniden çıka geldi. Onlar kader üzerine tartışıyorlardı. Münakaşanın mahiyetini öğrenince öylesine öfkelendi ki sanki yüzünde bir nar tanesi patlamıştı. Kıpkırmızı oldu. Şunları söyledi. Kader üzerine bu çeşit münakaşa yapmakla mı emrolundunuz veya bunun için mi yaratıldınız? Kur'an'ın bir kısım ayetlerini diğer bir kısım ayetleriyle karşılaştırıp duruyorsunuz. İşte sizden önceki ümmetler bu çeşit davranışları sebebiyle helak oldular. Rabî Muhammed İbn Abdullah İbn Amr devamlı dedi ki: Babam Abdullah dedi ki: Ben Resulullah'ın bazı meclislerinde hazır bulunmamış olmama sevinirdim ama babam Amr'ın anlattığı bu mecliste bulunmadığıma daha çok sevindim. 5968 Kader Kaderiye İbn Ömer radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam. Nesirayet ne uğursuzluk ne de öldürülen kimsenin başından çıkıp intikam, intikam, diye bağıran ve hame denen bir kuş vardır, buyurmuşlardı. Cemaate bulunan bedevi bir adam doğrulup, Ey Allah'ın Resulü! Pekala! Kendisinde uyuz olan bir devenin bütün deve sürüsünü uyuzlamasına ne dersiniz, diye sordu. Aleyhisselatu reyhisselam da, işte bu kaderdir. Söyle bakalım. O ilk dereki buyurdu da buyurdular. 5969 Kader Kaderi'ye Adil i̇bn Hatim Radıyallahu Allah'u an anlatıyor. Ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına vardığım zaman bana Ey Hatim'in oğlu Adil Müslüman ol ki selamete eresin buyurdular. Ben de İslam nedir diye sordum. Allah'tan başka ilah olmadığına benim de onun Resulü olduğuma şehadet etmen mi hayır? Içer. ''Tatlı acı her şey ile kadere iman etmendir.'' buyurdular. 5.970 Kader Kaderiye H.Z. cabir Allahu an anlatıyor. Ensardan bir zat Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam'a gelerek ''Ey Allah'ın Resulü! Benim bir cariyem var. Onunla azil yapabilir miyim?'' diye sordu. Aleyhissalatü vesselam ona. Cariye için takdir edilen şey çocuk kendine gelecektir cevabında bulundu. Bundan bir müddet sonra aynı zat ve vesselama gelerek o cariye hamile oldu dedi. Bunun üzerine Resulullah bir nefse takdir edilmiş olan şey mutlaka olur buyurdular. 5971 Kader Kaderiye Serban radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki Ömrü ancak bir her çeşit hayırlar, iyilikler, ihsanlar uzatır. Kaderi de ancak dua geri çevirir. Kişi, işlediği günah sebebiyle rızkından mahrum kalır. 5.972 Ölüm Süraka İbn-i anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü dedim. Yapılan amel, önceden kalemin yazıp kurulduğu, kaderin kesinleştiği şeyler cümlesinden mi? Yoksa müstakbelde karşılaşacağı şeyler cümlesinden mi? Aleyhissallatu ve selam şu cevabı verdi. Amel, kaderin tespit ettiği, kaleminde yazıp kurulduğu şeyler cümlesindendir. Herkes yaratıldığı şeyler eser kullanır. 5973 Hz. Ebu Bekir, R A Ebu erer abi Allahu an anlatıyor. Resulullah. Aleyhissallatu ve selam buyurdular ki. Ebu Bekir Allahu anh'ın malı kadar hiçbir mal bana enfaat sağlamamıştır. Ebu Hurer'e devamlı der ki, Resulullah'ın bu sözü üzerine Hazreti Sıddık'ın gözlerinden yaş aktı ve, Ey Allah'ın Resulü! Ben de malım sadece senin için var değil miyiz? Ey Allah'ın Resulü! dedi. 5.974 H.Z. Ebu Bekir R.A.H.Z. Ali radıyallahu anh anlatıyor. De ki sallallahu aleyhi ve buyurdular ki Ebu Bekir ve Ömer bu ikisi kendilerinden önce ve sonra gelip geçecek peygamberler dışında kalan bütün cemiyet olgun yaşta olanlarının efendileri olacaklardır. Ey Ali bu hususu hayatta kaldıkları müddetçe onlara haber verme. 5975 T.Z. Ömer R. İbn Abbas radıyallahu buyuruyor Allahu anhu ve anlatıyor. T.Z. Ömer Müslüman Olduğu zaman, Hazreti Cemril aleyhisselam inip, Ey Muhammed! Sema ahalisi Ömer'in Müslüman olması ile müjdeleştiler, dedi. 5.976 HZ Ömer R.A.H.Z. Übey İbni Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhisselatu ve selam buyurdular ki, Hakkın Musa farha ettiği ilk kimse Ömer'dir. İlk selam verdiği kimse de odur. İlk elinden tutup cennete koyacağı kimse de o olacaktır. 5977 H.Z. Ömer R A H Z anha anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle dua etmişti. Allahım, İslamı. Hasreten Ömer İbn Hattabın Müslüman olmasıyla azizlik. 5978 H.Z. Osman R A H Z Ebu Hürer Rabbiallahu an anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, Her peygamber için ahirette bir arkadaş vardır. Orada, Benim arkadaşım Osman İbni Aslan'dır. 5979 H.Z. Osman R.A. Ebu Hurer'e radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam Mescid-i Nebevi'nin girişinde Hazreti Osman radıyallahu anla ile karşılaşmıştı. Ey Osman! İşte Cevril Aleyhisselam, bana haber verdi ki allah Teala Hazretleri kızın Ümmü Külsumu, Rukiye'nin mehline denk bir mehirle ve ona yaptığın hayat arkadaşlığı gibi bir arkadaşlık yapmak üzere sana nikahlamıştır buyurdular. 5.980 H.Z. Osman Ra İbni Hücre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatu ve vuku yaklaşmış olan bir fitneyi zikretmişti. O sırada başı örtülü birisi yoldan geçti. ve Vesselam. İşte şu giden. O gün hidayet üzere olacak buyurdular. Ben hemen sıçrayıp. Osman olan o geçen kimsenin. Bağrı duvarından tutup Resulullah ve Vesselam'ın karşısına geçerek. O söylediğiniz bu mu dedim. Evet bu buyurdular. 5981 H.Z. Osman R A H Z A anha anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam hastalığı sırasında yanımda ashabından birinin bulunmasını istiyorum buyurdular. Biz de ey Allah'ın Resulü sana Ebu Bekr'im çağıralım dedik. Sükut buyurdular. Bunun üzerine sana Ömer'imi çağıralım dedik. Yine sükut buyurdular. Bunun üzerine sana mı çağıralım dedik. Evet buyurdular. Onu çağırdık. Derhal huzura geldiler. Resulullah, onunla baş başa kaldı. Aleyhisselatu ve Selam ona konuştukça Hazreti Osman'ın yüzü renk renk oluyor değişiyordu. Kays der ki, Bana, Ebu Sehle, Mevve Osman'ın anlattığına göre, Hazreti Osman, Yevmütlada evinde muhasara edildiği günde kendisine Resulullah ve selam bana bir ahitte sözde bulunmuştu. Şu anda ben ona kavuşmaktayım demiştir. Hadis'in ikinci rahisi Ali İbni Muhammed'in rivayetinde Hazreti Osman. Ben bu ahit üzerine sabredeceğim demiştir. Ravi Kays der ki, Alimler, Hadis'e geçen Yevuddar ev günü tabiriyle Hazreti Osman'ın evinde muhasara edildiği günü anlarlar. 5.982 H.Z. Ali R.A. Bera İbni Aziz radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah ve vesselamın yaptığı haçkıcıda bizle beraberdik. Bir ara yolda bir yerde konakladığı cemaatle namaz kılma emrini verdi. Bu sırada, Hazreti Ali radıyallahu anh'ın elinden tutarak yanındaki ashabına, ben müminlere nefislerimden evla değil miyim diye sordu. Hep bir ağızdan, elbette evlasın dediler ve Vesselam tekrar, Ben her imine, Kendi nefsinden evde değil miyim buyurdular. Ashab yine hep bir ağızdan, Evet evlisiniz dediler. Bunun üzerine Ali'yi göstererek, İşte bu, Ben kimin dostu isem, Onun dostudur. Allah'ım, Sen buna dost olana dost, Düşman olana düşman ol buyurdular. 5983 H.Z. Ali r.a. Abdurrahman İbn Ebi Leyla anlatıyor. Babam Ebu Leyla Hazreti Ali radıyallahu anı ile akşamları bir araya gelip sohbet ederlerdi. Hazreti Ali kışta giyen yaz elbiseleri yazda da kış elbiseleri giyerdi. Biz babama bunun hikayesini bir sorsanız dedik. O da sordu. Ali radıyallahu an şu açıklamayı yaptı. Resulullah aleyhissalatu vesselam Hayber günü Gözümden rahatsız olduğum bir sırada, bana adam göndererek yanına çağırdı. Ben, ey Allah'ın Resulü dedim, gözlerimden hastayım, vereceğiniz vazife yapamamaktan endişe ederim dedim. Bunun üzerine, gözüme mübarek tükürüklerinden sürüp, bir de Allah'ım, ondan sıcak ve soğuğun vereceği rahatsızlıkları kaldır diye dua buyurdular. O günden sonra net sıcakta terledim. Ne de soğukta üşüdüm açıklamasını yaptı. Hazreti Ali ilaveten Resulullah'ın şöyle buyurduğunu anlattı. Yarın Hayber'in fethi için öyle bir vaat komutan yapacağım ki o Allah'ı ve Resulünü hakkıyla sever. Allah ve Resulü de onu severler. O plan kaçacak biri de değildir. 5984 H.Z. Ali R.A. Ömer R.A. Allahu an anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, Hasan ve Hüseyin Cennet ehlinin gençlerinin efendileridir. Babaları onlardan daha hayırlıdırlar. 5.985 H.Z. Ali R.A. H.Z. Ali Rabiallahu An buyurdular ki, Ben Allah'ın kulu, Resulünün kardeşiyim ve ben Sıdık Ekberim. Benden sonra Sıdık Ekber olduğunu söyleyen yalancıdan başkası değildir. İnsanlardan önce 7 yıl namaz kıldım. 5.986 H.Z. Abbas R.A.H.Z. Abbas İbni Abdülmuttal'i anlatıyor. Kureyş'ten bir grup kendi aralarında konuşurken biz onlara rastladığımızda yanlarına varınca konuşmalarını keserlerdi. Durumu Mesulullah Aleyhisselatu Vesselam'a anlattık. Şöyle buyurdular. İnsanlara ne oluyor ki? Kendi aralarında konuşurlarken, ehliyyetimden bir adamı görünce konuşmalarını kesiyorlar. Allah'a yemin olsun, onları Allah için ve bana olan akrabalıkları için sevmeyen elverim. Kalplerine iman girmez. 5987 Hz. Abbas R.A. Abdullah ibn Hamid anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam buyurdular ki, Allah Kâra Hazretleri beni kendisine Halil ittihad etti. Tıpkı İbrahim Aleyhisselam'ı Halil ittihad ettiği gibi, Kıyamet günü cennette benim menzilimle İbrahim aleyhisselam'ın menzili yüz yüzedir. Abbas'a aramızda iki Halil arasında bir minildir. 5988 Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin Ra Hz. Ebu Hurer Rabbiyallah'u an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki. Hasan ve Hüseyin'i kim severse mutlaka beni de sevmiştir. Kim de onlara buz etmişse mutlaka bana da buz etmiştir. 5.989 H.Z. Hasan ve H.Z. Hüseyin R.A. Yala i̇bn Allahu R.A.'nın anlattığına göre bir grup ashab, Resulullah'la birlikte aleyhissalatu ve selamın davet edildiği bir yemeğe gittiler. Yolda Hüseyin'e rastladılar. Çocuklarla oynuyordu. Yala der ki, Resulullah aleyhissalatu ve selam Çocuğu görünce ilerleyip cemaatin önüne geçip Onu tutmak için ellerini açtı. Çocuk ise sağa sola kaçmaya başladı. Resulullah da onu takdirden sağa sola koşarak Tutuncaya kadar peşinde koştu. Yakalayınca ellerinden birini çenesinin altına Diğerini de ensesine koyup öptü ve Hüseyin bendendir. Ben de Hüseyin benim. Kim Hüseyin'i severse Allah da onu sevsin. Hüseyin Sıdlar'dan bir Sıddı torun buyurdu. 5.990 Ebu Zevş Mikdat Abdullah İbni Mesud anlatıyor. İslam'ı ilk izhar eden yedi kişiydi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ebu Bekr Ammar Annesi Sümeyye Süheyla Bilal ve Mikdat de ki: "Allah'ın ve selamı Cenab-ı Hakk amcası Ebu Talib ile korudu. Hazreti Ebubekir Allah kâmi ile korudu." Diğerlerine gelince, müşrikler onları tutup demirden zırhlar giydirdiler ve vücutlarının yağlarını eritmek üzere kızgın güneşte dağladılar. Bunlardan hiçbiri müşriklerin yaptıklarına dayanamadı. Hepsi de onların isteklerine boyun eğmek zorunda kaldı. Bilal hariçti. Çünkü o Nefsini Allah yolunda alçalttı da alçalttı. Azap veren kavmi de onu öldürmeyi küçümsediler. Onu tutup çocuklara teslim ettiler. Bu aylar güruh onu Mekke sokaklarında ve dağ yollarında eziyet vererek dolaştırıp eğlendiler. O, bunları aldırmayıp, Allah birdir Allah birdir demeye devam etti. 5.991 Habba R. a Ebu Leyla Ekin'de anlatıyor. Habba Hazreti Ömer R.A.H.M.E'ye uğramıştı. H.Z. Ömer, yaklaş buraya. Ammardan başka kimse senden daha layık değildir, dedi. Sonra, H.B.B.B. Müşriklerin yaptıkları işkencelerden sırtında kalan izleri Hazreti Ömer'e göstermeye başladı. 5.992 Belir Ehli R.A.H.Z. Ebu Hurer'e R.A.H.M.E anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki Asabınıza sevbetmeyin. Nefsini elinde tutan Zat-ıül e emin ederim ki sizden biri Uhud kadar çok altın infak etse bundan birinin bir mü hatta onun yarısı kadarki infakına sevapta yetişemez. 5993 Ensar Seh ibn Salt vebi Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki Ensar iç gömlek, insanlarda da dış gömlek mesabesindedirler. Eğer insanlar bir vadiye veya bir koya dağlardaki düzlük yönelirken Ensar da bir başka vadiye yönelecek olsa ben Ensar'ın gittiği vadiyi takip ederdim. Eğer hicret olmasaydı ben Ensar'dan bir kimse olurdum. 5994 Ensar. Ân İbn Abdurrabbi Al Allahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve Sellem Allah, Ensarı, Ensarın oğullarını, Ensarın oğullarının oğullarını rahmetine bandırsın buyurdular. 5995. Hariciler, İbn Abbas radıyallahu anhum'a anlatıyor. Resulullah aleyhi sallatu ve selam buyurdular ki, ümmetimden bir grup insan Kur'an muhakkak surette okuyacak. Ancak bunlar, okun alı süratle delip geçtiği gibi dinden çıkacaklar. 5996. Hariciler, H.Z. Cabir İbni Abdullah Rabbiyallahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gülhanede, işlenmemiş altın ve ganimetleri taksim ediyordu. Taksim edilen mal Hazreti Bilal'in eteğinde, idi. Bir adam, Ey Muhammed adil ol! Çünkü adalet etmiyorsun, dedi. Aleyhisselatü Vesselam, yazık sana! Eğer ben de adil olmazsam, Benden sonra kim daha din olur diye mukabele etti. Hazreti Ömer. Resulullah'ın üzüldüğünü fark ederek. Ey Allah'ın Resulü. Bana müsaade buyurun. Şu münafığın kellesini uçurayım talebinde bulundu. Aleyhisselatu vesselam. İşte bu adamın mutlaka arkadaşları veya arkadaşlıkları var. Bunlar Kur'an'ı okurlar. Ama okudukları gırtlaklarından aşağı geçmez. Bunlar. Okun alı delip geçmesi gibi dinden çıkıp giderler buyurdular. 5997 Hariciler İbn-i Ebi Elf'a anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki Hariciler cehennemin köpekleridir. 5998 Hariciler i̇bn Ömer Ömer Rabiallahu Anh'ıma anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki ileride de genç bir grup ortaya çıkacak. ''Bunlar Kur'an'ı okuyacaklar. Ancak okudukları gırtlaklarından aşağıya geçmeyecek. Onlardan bir grup çıktıkça kökleri kazınacaktır.'' i̇bn Ömer der ki, ''Resulullah aleyhissalatu vesselamın onlardan bir grup çıktıkça kökleri kazınacaktır.'' İbaresini 20 kereden fazla işittim. i̇bn Ömer. Resulullah'tan işittiği sözleri şöyle tamamladı. Nihayet bu cemaatin sürdürdüğü hile ve aldatma esnasında deccal çıkacaktır. 5999 Cehniye, Ebu Rez'in anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu selam buyurdular ki, Rabbimiz, sıkıntılı durumunun değişeceği zaman yakın olmasına rağmen kullarının ümitsizliğe düşmesine güldü. Ebu Rezim devamlı der ki, Ey Allah'ın Resulü dedim. Hiç Rab ala. Güler mi? Evet buyurdular. Ben de. Öyleyse gülme baskı bulunan bir Rabten bize hayır eksik olmayacaktır dedim. 6000 Cehniye H.Z. Cabir İbn-i Abdillah radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki. Cennet ehli nimetler arasında yaşarken onlar için bir nur parlar. Onlar derhal başlarını kaldırırlar. Rab Teala'yı başlarının üstünde kendilerine yaklaşmış ve Ey cennet ehli! Sizlere selam olsun dediğini görürler. Resulullah devamla dedi ki İşte bu hal. Kur'an'da zikri geçen rahmet sahibi Rablerinden onlara selam vardır. Yasin 58 ayetinin haber verdiği durumdur. Resulullah devamla buyurdular. Rab onlara Onlar da Rab bakarlar. Ona baktıkları müddetçe etraflarındaki cennet nimetlerinden hiçbirine iltifat etmezler. Bu hal onların nazarında Rabb-i Teala hicaba bürününceye kadar devam eder. Rabb-i Teala bürünür. Fakat Allah'ın yürü ve bereketi cennet ehlinin üzerinde ve makamlarında baki kalır.